Dünyayı Okumak programına hoş geldiniz sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Aytaç Timur. Ben Akif Pamuk. Bugün aramızda kim var? Ayrıntı yayınlarından Frankfurt Okulu alt başlığı eleştiri toplum ve bilim çıkan Kurtul Gülenç var. Aslında biz Kurtul Bey ile e, Kadıköy'deki felsefe topluluğumuz Ust yıllardır tanışıyoruz. Evet. E, her yıl 2 ayının ilk perşembesi başlayıp Mayıs ayının son perşembesine kadar devam eden Önümüzdeki sene 18. yılını devreyecek. Akif'ciğim yaşımız da ortaya çıkıyor buralardan. Hata yaptım. <gülüyor> Hata yaptım evet. Yani, e, 18. yılını devreyecek US e, Kurtul Bey sağ olsun çağırdığımız zaman bizi kırmıyor, geliyor. E, anlatıyor, paylaşıyor ve bir atölye ortamında soru cevaplarla ilerliyoruz. Hoş geldiniz Kurtul Bey. Hoş bulduk. Merhabanız. Hoş bulduk hemen e, şu soruyla başlayayım. Frankfurt Okulu neden bu kadar popüler? Ee, popüler çünkü <gülüyor> özellikle e, 20. yüzyıldaki e, tüm e, hemen hemen e, gelişmeleri e, teorik açıdan e, alternatif bir perspektif e, üretmek isteyen bir gelenek. 1920'lerde e, Frankfurt Üniversitesine bağlı bir toplumsal araştırmalar enstitüsü olarak ortaya çıkıyor ilk olarak. Ee, günümüze kadar aslında farklı jenerasyonlar e, şeklinde cereyan ediyor. Tabii e, şöyle söyleyeyim, e, popüler olmasının yani ülkemizde popüler olmasının e, kaynağında e, 90'larda e, yapılan bir takım çeviri çalışmaları, bir takım işte Türkiye'deki politik toplumsal sorunlara ilişkin Frankfurt Okulu'nun bakış açısıyla ortaya konulmaya çalışılan perspektifler var. Mesela bir defter dergisi vardı orada evet. ciddi anlamda bu konuda üretimler yapıldı. Ama dünyaya baktığımızda da mesela enteresandır Fransa'da çok sonrası çok sonraları. Frankfurt okuluyla tanışılır. Bunun sebebi de Fransa'nın savaştan dolayı Alman entelektüel camiasına mesafeli bakmasıdır. Ama şunu söyleyebiliriz. Teorik olarak Marksizmi bir şekilde yapısal olarak dönüşüme uğratması. Çünkü hep biliyoruz Marksizler iktisadi ve ekonomik bir takım analizlere yönelirler. Ama Frankfurt Okulu özellikle Horkheimer'ın direktörlüğe gelmesinden sonra kültürel çalışmalara yani tırnak içinde üst yapı olarak Marksçı Perspektif'in tanımladığı öğeleri analiz etmeye başlar gelenek. Buradan da tabii işte kültürel çalışmalar, işte sosyal psikoloji çalışmaları, estetik bakış, sanat faaliyetleri yani birçok aslında toplumsal alanda etkili olan öğenin analiz edilmesi burada e, popülariteyi arttıran önemli unsurlardan biri diye düşünüyorum. Sizin kitabınızda Akif'in de benim de çok başarılı bulduğum bir şey var. Böyle filozofun adını verip, tarih sıralaması yapıp, kronolojik bir döküm yapmıyor. Hı hı. Bağlamı takip ediyor ki bu bence çok kıymetli bir şey ve Türkçe'de ne yazık ki az yapılan bir şey. Hı hı. Çok teşekkürler. Yani e, sıradan bir tez ya da akademik çalışma gibi değil. Gerçekten hı hı. bir kitap. Hı hı. E, o yüzden de okurdan da karşılığını buluyor diye düşünüyorum. Ama hak hakikaten bunu çok iyi başarıyorsunuz. E, bir e, <gülüyor> yani kendinize felsefeci mi diyorsunuz, filozof mu diyorsunuz bilmiyorum ama yani bir bağlamı yakalama, sentez etme anlamında çok başarılı. E, gerçekten Frank okulu nedir, ne değildir. Mesela kültür endüstrisi. Hı hı. Bence çok önemli bir kavram. Hı hı. Nedir, ne değildir diye merak edenlerin ben hararetli öneririm alıp okumalarını. Bir başucuk <gülüyor> olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum Hakkı sen de öyle düşünüyorsun. Evet. Orada e, hakikaten de e, Aytaç'ın söylediğini programdan önce de uzun uzadıya konuştuk. Frankfurt Okulu e, programdan önce de, de e, <gülüyor> bir, bir saatlik bir konuşmamızın mevzu oldu. Orada e, genellikle işte Adorno şuradaydı Birleşik Devletlere gitti vesaire gibi bütün o alt öykü anlatılırken senin dizgende çok net biçimde eee Franktok'un ürettiği bağlamların e, tartışıldığını görüyoruz. Orada e, Belki de hani Türkiye'de popüler olmasına tekrar referans verecek olursak, mesela bir pozitivizm karşıtlığı ve pozitivizm eleştirisi yapma bağlamını çok net olarak bir başlık olarak açmak, Hı. bunun kavramsal düzeyde tartışmasını yapmak hakikaten uf kaçıcı bir şey. Hı hı. Bu anlamda kendi dizgenini e, üretmen e, hakikaten Frankfurt Okulu'nun Türkiye e, coğrafyası içinde anlaşılması açısından önemli. Kurtul Bey'e şunu da sormak istiyorum. Ben, e, sizce e, bu Frankfurt Okulu'nun real sosyalizmin otoriterliğine yaptığı eleştiri hı hı. E, bu Türkiye'deki sol çevrede e, çok da tartışılıyor. Hı hı. E, popüler olmasının bir nedeni bu olabilir mi? Ee, tabii yani nedenlerinden biri bu olabilir çünkü yani Frankfurt Okulu'nu e, dönemlere ayırırsak eğer e, özellikle real sosyalizm eleştirisinin e, 50'lerden sonra 45'lerden sonra daha çok e, belirdiğini görüyoruz yani 30'lu yıllarda e, yine e, bir umut var ama Özellikle e, faşizmden sonra, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra aslında topyekun eleştirinin kendisi bir aydınlanma ve araçsal akıl eleştirisine ve bunun da uzantısı olarak e, bir teknoloji eleştirisine, bir bilim eleştirisine biraz önce e, söylediği aslında Akif Bey, yani bir pozitivizm e, eleştirisine e, dönüştüğü için... Ee, Sovyetler Birliği de aslında teknolojik rasyoneliteyi Batı'da olduğu gibi Batı'nın kullandığı şekliyle kullandığı için tabi orada bir yine e, otoriter karakteri bir eleştiri olarak e, karşımıza çıkıyor. Yani e, bu anlamda zaten popüleritesi var. Yani baktığımız zaman 20. yüzyılda aslında tüm yaşanan toplumsal e, değişmeleri bir şekilde e, eleştirel bir şekilde ...analiz edebilmiş bu düşünürler. Farklı bağlamlarda yani. Mesela e, Marcuse'nin örneğin o teknolojik rasyoniyeti eleştirisini ele aldığımızda... E, ...şunu söyler Marcuse. Yani e, ikinci dünya tırnak içinde o zaman üç dünya değil mi vardı? İşte birinci dünya, ikinci dünya, tamam. ve üçüncü dünya <gülüyor> ve ikinci dünya ülkelerine de yöneliyor eleştiri. Ve e, enteresan bir şekilde Marcuse... Ee, ...özgürleşim olanını... ...üçüncü dünya ülkelerinde bulur. Ee, yeni toplumsal evet. muhalefet hareketlerinde... ...bulmaya başlar. Dolayısıyla işte çağı yakalamak dediğim bu. Yani... E, ...feminizm üzerine bugün... E, ...konuşulanların... ...veya ne bileyim yeni toplumsal hareketler... ...çevre hareketleri işte... ...ne bileyim e, eşcinsel hareket... ...insan hakları savunucuları filan... ...aslında hepsinin... E, bir şekilde kökeninde biz Frankfurt Okulu'nun o aydınlanma ve araçsal akıl eleştirisini bilim eleştirisini bir noktada yakalayabiliyoruz. Çok güzel. Şimdi ben buradan biraz da bir hukuk adalete gelmek istiyorum. Çünkü gerçekten Türkiye'nin yetiştirdiği filozofların günlük olaylar olan bitenlerle ilgili görüşlerini e, kamuoyunda paylaşmaları için e, açık radyo da bir vesile, medya da bir vesile. E, hafta sonu Evet. Ee, bir Kılıçdaroğlu'nun uzun Ankara-İstanbul yürüyüşünden sonra bir hak hukuk adalet mitingi oldu ve gerçekten dehşet bir kalabalık toplandı. Evet, ben de katıldım. Orta mıydınız? Evet. Evet. Evet. Evet, tuhaf bir şekilde kalabalığın niceliyle ilgili tartışmalar yürüyor ama bence önemli değil. Demek ki bir hak hukuk adalet, KHK ile ihraçlar, işinden nedensiz yere e, atılan insanlar e, bir Türkiye görmediği kadar bir otoriterlikle karşı karşıya. Evet. Öyle değil mi? Ee, bu bir, bir de tepki var. Nasıl değerlendiriyorsunuz? E şöyle yani şimdi tabii e, bir felsefi bir perspektifle baktığımız zaman adalet aslında e, işte Sokrates'ten Platon'dan beri e, felsefecilerin, filozofların tartıştığı kavramlardan biri. Yani işte e, Prometheus mitinden başlayarak değil mi bir Zeus bir adalet ama adaletin yanında bir duygu daha verir insana utanma duygusu. Çok yani güzel. bu ikisi <gülüyor> bir arada e, ancak e, gelişebilir, bir arada var olabilir. Şimdi tabii bu çok tartışılan bir e, kavram. Yine Frankfurt Okulu'nun aslında perspektifinden bakarsak e, kavramların e, tarihsellikleriyle e, ele alınması gerektiğine yönelik bir vurgu var düşünürlerde. Yani tarihlerinden koparılmamalı. Tarihleriyle birlikte ele alınmalı. Tam da işte o tarihlerinden soyutlanarak kavramların bir şekilde ele alınması bizi e, geleneksel o teorinin perspektifine doğru götürüyor. Eleştirel teori halbuki dönüşlü bir teori. Yani en önemli özelliği zaten dönüşlü olması. Ne demek bu? Bu şu demek. Teorinin ele aldığı probleme dokunduğu anlamına geliyor bu. Yani sosyal alana teori dokunuyor. Bu ne demek? Teori, sosyal alanın, dokunduğu alanın kendisini dönüştürebilir. O alan da teoriyi dönüştürebilir. Şimdi biz adalet kavramını bu bağlamda ele almalıyız. Yani demek ki bir toplumsal alanda ortaya çıkan muhalif pratiklerle birlikte adaleti bugün ele almak durumundayız. Şimdi yaşadığımız son 25 günlük işte yaşadığımız süreçte buydu. Yani bir ihtiyaç açığa çıkmış. Dolayısıyla... Yani adaleti e, evrensel, işte bizim e, üstümüzde aşkın bir gücün e, bize bir şekilde bahşettiği bir şey olarak değil de e, bizim inşa ettiğimiz e, aynı zamanda. Çünkü eleştirel teorinin o dönüştüğünden bakarsak yani dönüştürülmesi ne demek dokunduğu yeri? Yani inşa etmesi demek. Evet. Dolayısıyla adaletin kendisinin yeniden inşa edildiği yeni bir Türkiye istiyor insanlar. Yani buna odaklanıyor ve bunun için katıldılar. Bunun için yürüdüler. İşin bir tarafı bu. İkinci tarafı yani felsefi olarak önemi şu. Şimdi mesela Aristoteles'e baktığımız zaman Aristoteles adaletin ilk tanımını şöyle veriyor. Yasaya uygun olan. Neden? Çünkü Aristoteles'in dünyasında zaten bir şey yasalsa o adil demek. Ama günümüzde artık böyle bir örtüşme yok. Evet. Değil mi? Evet. Yani modern dünyada özellikle insan hakları teorilerinin bize gösterdiği şey şu. Kanun devletiyle hukuk devleti birbirinden farklı şeyler. Yani bir şey yasaya uygun olabilir ama o adil olmak durumunda değil. Meşru da olmayabilir. Meşru da olmayabilir. Dolayısıyla tam da e, böylesi bir e, açı farkının hatta bugün artık kanun devletinde yaşayıp yaşamadığımız bile bir tartışmadır. Bu, bu da bir dipnot olarak düşünebilir. Dolayısıyla adalet nosyonunun böylesi bir önemi var bugün. Yani hem bu e, kanun devleti ve hukuk devleti arasındaki farkı tarihsel olarak ortaya koyabilmek ve bir değerlendirme yapabilme e, olanağı sunan bir değer bize hem de Dediğim gibi o toplumsal pratiklerle ilişkisi bağlamında e, inşa edilebilen adil bir e, toplum e, olanağı sunması bakımından. Şimdi yine felsefenin üzerinde durduğu iki kavramı biraz anlatmanızı rica edeceğim. E, yasayla vicdan arasında bir ilişki var hı hı. değil mi? Yasa toplumsal vicdana uygun olmalı. Hı hı. Şimdi Türkiye'de bu zeminin kaydığına dair bu kitlenin o meydana inmesi... Bu zeminin kaydına dair bir gösterge gibi okunabilir mi sizce? Tabii okunabilir. Yani baktığımız zaman çünkü e, aslında e, bu e, toplumsal vicdan meselesi ve bir bunun e, bir şekilde e, bir öfke, isyana dönüşmesinin e, ilk örneğini biz Gezi'de evet. e, en net olarak gördük. E, bu daha sonra... Ee, ...özellikle bu referandum sürecinde bir hayır bloğu olarak ortaya çıktı... ...ve bu e, aslında üçüncü e, hareket olarak karşımıza çıkıyor, adalet hareketi. Çok ee, özür dilerim, ilginç bir şekilde hem Gezi direnişinde hem referandumda, hayırda hem de burada... ...üstelik de sadece CHP tabanı değil, bütün toplumsal muhalefet bir kavram etrafında bir araya geliyor. Bu da çok önemli değil tabii mi? Tabii, önemli olan bu zaten. Evet. Yani baktığımız zaman... Belirli bir sadece siyasi partinin ya da belirli bir işte partinin liderinin bu anlamda sadece adalet ekseninde yürüdüğünü değil toplumun farklı kesimlerinin bu aslında talep ekseninde bir araya geldiğini görüyoruz. Yani biraz önce zaten bir ihtiyaca dönüştüğünü söylerken. Kastetmeye çalıştığım şey buydu. Yani bu son derece açık bir şekilde karşımızda olan bir aslında durumdur. Bir gerçekliktir yani. Şimdi, yani vicdana dönersek mesela Nuriye Gülmenle Semih Özakçı'nın bu açlık grevi ya toplumsal vicdanda derin bir yaralanmaya neden oluyor. Evet. E, gerçekten e, bunların ölmesini istemiyor insanlar. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Vicdan dediğim o. Hı hı. Şimdi e, bunlar ölürse adalet nerede? E tabi şimdi e, bu ciddi anlamda vicdanı e, yaralayan bir süreç. Yani toplumsal vicdanı da körelten bir süreç. E, aynı zamanda şöyle düşünelim bakın e, otoriterleşme ile kötülük arasında bir ilişki var. Bakın sadece vicdanla yasa arasında değil kötülük arasında ve otoriterleşme arasında bir ilişki var. Yani baktığımız zaman gene Frankfurt okuluna bağlayacak olursak aslında durumların kendisi birbiriyle içsel anlamda ilişkili. Yani e, şunu söylemeye çalışıyorum. Sakarya'da hamile bir kadının tecavüze e, uğradıktan sonra çocuğuyla birlikte öldürülmesiyle e, açlık e, grevindeki insanlı e, olan işte Semih ve Nuriye'ye bir şekilde e, duyulan e, vicdan ve rahatsızlık arasında bir ilişki var aslında. Bunu açığa çıkarmak gerekiyor. Yani e, öldürülen kadınlarla farklı alandaki uygulanan şiddet arasında otoriterliğin gelişmesiyle kötülük arasında toplumsal vicdanla adalet ve işte o yasaya uygunluk arasındaki ilişkiyi belirgin kılabilecek e, muhalefet pratiklerine ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Belki de rente dönüp bakmak lazım değil mi? Bu otorite arttıkça kötülükte sıradanlaşıyor. Aynen Çünkü öyle. Çünkü hukuka olan inancı kalmıyor. A Aynen öyle. Yani sadece tabi hukukla olan ilişkili değil aslında burada. E, bireylerin e, yargıda bulunma doğru yargıda bulunma yetilerini kaybetmeleri. Burada temel problem bu. Yani sıradan insanların ...sıradan olmayan suçlara... ...sıradanmış gibi başvurmaları... ...yani kötülüğün... ...sıradanlaşmasında aslında Arendt'in... ...bize anlattığı şey bu... ...yargıda bulunmak çok önemli... ...yani tam da adalet ve yasa ile olan ilişkisi... ...burada yani illa bizim... ...hukuki bir e, süreç... ...içinde bulunmamız gerekmiyor... ...doğru yargıda bulunmamız için... ...ya da böyle şu bir anda eğitimden da, geçmemiz gerekmiyor ge ...yani şu anda da e, doğru bir... ...yargıda bulunmamız gerekiyor olabilir... Veya sokağa çıktığımızda herhangi bir Olumsuz bir durumla karşılaştığımızda Örneğin dayak yiyen birisini Gördüğümüz zaman orada da Bir yargıda doğru yargıda bulunmamız gerekiyor Dolayısıyla bu toplumsal hayatın Tüm süreçlerinde Aslında etkili olması gereken Bir unsur bu anlamda Adalet ve yargıda bulunma arasında Önemli bir ilişki var Aynı zamanda tabi buraya vicdanı da Eklemeliyiz Peki bu yani Erezyonun bu vicdani erozyonun azalmasında azalması bir yandan da otoritenin gittikçe daha kabalaşmasını, daha korkuya kapılmasını ve baskı arttırmasını getiriyor. Tabii. Yani ve ister istemez bir çember oluşuyor. Tabii yani ben zaten bu ikisi arasında bir korelasyon olduğunu düşünüyorum. Yani bir şekilde oradaki otoriter tutumun kendisi bir şekilde kendisini frenleyebilecek artık unsurlar olmadığı için Haliyle çıtayı hep yükseltecek. E, çünkü neden? E, bir şekilde e, korunması gereken bir statüko var. Buna uygun davranılması gerekiyor. E, bu bağlamda da biraz önce söylediğiniz ikili arasında da e, ilişki iyi iyice kalacaktır. E, ...bir şekilde açığa çıkmaya başlıyor. Ve kabalaşıyor. Mesela Frankfurt Okulu'nun bize... ...kültür endüstrisi diye gösterdiği şeyde... ...değil mi? Bir incelik, bir naiflik var. Yani siz bir şeyin içerisindesiniz ama... ...pek de farkında değilsiniz. Evet. Ama bu tarafta... ...bir kabalık var. Yani Kılıçdaroğlu... ...mesela buna duvar demeye başladı. Hı hı. Değil mi? Yani bir duvar var. E, o, o, o duvar... ...bir demokrasi, zihniyeti olmadığı zaman... E, ...gittikçe... E, yani ...mücadele yöntemi de... ...bir şeye giriyor. Nasıl, nasıl anlatsam... Bir çıkmaza giriyor gibi geliyor. Ama şöyle bir durum da var yani duvar aynı zamanda görünür olmaya başlıyor. Yani bunun böyle bir en azından toplumsal muhalefet adına da bir avantajı var. Yani diğerinde daha kılcal, daha içten içe incelikli işlediği zaman onun görünmeme olasılığı daha fazla. Ama burada artık iyiden iyiye açığa çıkmaya ve belirginleşmeye başlıyor. Tabii bu aynı zamanda dediğiniz gibi bir korkuyu da yarattığı için... ...bir şekilde burada bir döngüsellik olma ihtimali de var. Fakat burada e, tabii şu nokta önemli. E, Frankfurtok'un özellikle bugün için en önemli temsilcilerinden biri olan Habermas. Özellikle o biliyorsunuz hukuk, insan hakları evet, evet. ve müzakereci demokrasi arasında çok önemli bir bağ kurar. Ve hukukun meşruiyetini ancak demokratik siyasetin genişletilmesiyle mümkün olabileceğini temellendirilebileceğini söyler. Aynı zamanda demokratik siyasette hukukun daha çok meşru olmasıyla genişleyebilir. Yani bu ikisi arasında bir bağ var. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Adalet tartışmasına girdiğiniz için hukuk sisteminin adil bir sistem olabilmesinin koşulu aynı zamanda siyasetin daha da şeffaflaşması ve demokratikleşmesidir demokratikleşme ve şeffaflaşma arttıkça da aynı zamanda hukuk daha sağlam bir şekilde daha söyle, biraz önce söylediğiniz o yasaya uygun olan daha vicdanlara uygun olan yasaların oluşturulması biçiminde kökleşebilir. Yani bu ikisi arasında çok önemli bir bağ var. Habermas bize bunu gösteriyor. Yani Habermas'ın bence en önemli katkılarından biri bu. E, neredeyse müzik aramızı unuttuk. <gülüyor> Bugün istersen... Bugün müzik arasında e, vermeyelim. Müzik, müzik arasında <gülüyor> <gülüyor> Dinleyicilerimizden özür dilerim. E, çünkü güncel bir mevzu. Herkes bunu konuşuyor. E, biz de sizi yakalamışken o yüzden e, bunları soralım istiyorum. E, yani bu e, adalet kavramının etrafında insanların toplaşması. Çünkü ben çok önemli buluyorum. Hı -hı. Anlıyor muyum? bir yerde kefenin dengesi kaçtığı zaman artık tutunacak hiçbir yasamız. O yasada vicdana dayanmıyorsa çünkü yasalar da değişebilir. Yani bunlar evet. böyle değişmez şeyler değil. Değil tabii. Değil mi? Toplum dinamiklerine göre ki nitekim de değişiyor. O. Hatta yasayı değiştirmek için sivil ithalatistik bence çok önemli bir eylem. Anlatabiliyor hı hı. muyum? İlla bu yazıyor diye uygulanacak diye bir şey yok. Ama burada değişen dinamiklere göre, ihtiyaçlarımıza göre yasalar da değişebilir. Ama adaletin kefesi kaçtığı zaman, o artık vicdanımıza uymadığı zaman, anlatabiliyor muyum? Yani mesela Sokrates'in işte baldıran zihirini içmekten vazgeçmemesi çok önemli bir şey. Evet. Yani kaçıp gitmemeyi tercih etmesi. Hı hı. E, hatta zannediyorum Nietzsche söylüyordu onu fukumu. Yani Sokrates'i Sokrates'i yapan da kaçıp gitmemesi. Hı hı. E belki kaçıp gitseydi böyle bir figürü artık biz tanımayacaktık hı hı. bile. Bilmeyecektik bile. E, tabii zaten e, o yüzden kaçmıyor. Yani diyor ki eğer kaçarsan bugüne <gülüyor> kadar söylediklerimi inkar etmiş olurdu. Evet. Dolayısıyla teori ile aslında e, uyumunu biz ilk olarak e, Sokrates ile görüyoruz. Ama o Sokrates'in ölümü de biliyorsunuz felsefe ile siyaset arasındaki gerilimin kaynağını evet. oluşturur. Yani Platon e, ondan sonra öyle bir adalet ben e, inşa etmeliyim ki diyor. İşte o ideyalar alanında bu değişmez mutlak olmalı ve ona göre de bu dünyayı şekillendirmeliyim. Yani aslında... Değişen dünyanın kendisini değişmez bir ilkeye göre şekillendirmeye çalışıyor. Bu da işte adaletin aslında bir tür otoriter bir yöne veya işte o hukuk uygulamalarının kaymasının sorumlularından bir kaynağı olabilir. Bir parçası olabilir. Bir, bu anlamda Arendt mesela Platon'u böyle geliyor. Çünkü bir teknokrasi bu aynı zamanda. E, tam da işte aslında yapılması gereken şey şu. Yani sizin de söylediğiniz gibi yaşadığımız dünya sürekli değişiyor. Pratiklerimiz sürekli değişiyor. Yasalar tabii ki değiştirilebilir. Tabii ki üzerine konuşabiliriz, tartışabiliriz. Ama yeter ki konuşabilelim. Yeter ki adalet üzerine konuşabilelim. İşte o kanun ile hukuk devleti arasındaki farkı ortaya koyabilirim. Çünkü adalet talebi bugün biraz böyle e, Frankfurt Okulu'na dirsek teması olan bir isme. De değinelim. Ee, yani Walter Benjamin'e bakacak olursak yani bir tür ezilenlerin pratiğini aslında e, adalet talebi bugün e, bir şekilde içermektedir. Yani bu ezilenlerin talebi de e, sadece bu 3 yıllık 5 yıllık bir hikaye değil aslında. Yani bütün e, aslında o tarihsel birikimi arkasına alabilecek bir talep olmalı. Yani Türkiye'de şunu iddia edemeyiz herhalde 90'larda çok mu? E, hukuk e, sistemi e, gerçekten adalete uygunluğu çok mu hayır değildi ama e, bugün yaşadığımız koşullar e, gerçekten e, olağanüstü koşullar evet. e, dolayısıyla e, yeniden bunları tartışmaya ve konuşmaya ihtiyacımız var demokratik siyasetin e, genişletilmesi buna göre de e, hukuk sisteminin yeniden inşa edilmesi ve tartışılması gerekiyor bence biraz da gerçekten yenilikçi eylemlere de ihtiyaç var e, o yüzden e, açık radyo dinleyicilerine bir video tavsiye etmek istiyorum. Bu G20 zirvesi sırasında e, böyle 150 kadar e, aktivist e, ölü gezenler gibi üstlerine un filan bir şey sürmüşlerdi. Böyle seret bilmiyorum bu videoyu evet. e, ve ölü gibi e, bilinçsiz. Şuursuz gezinirken, tek, tek renk, tek renk. Kapteizim mü? Ya, tek derken bir yüzünü yıkadı filan, içinden renkli renkli tişörtler dans etmeye, oynamaya başladılar filan. E, çünkü Alman hükümeti yasakla da şeyleri. G20 sasında eylemleri sakladı. Bence çok yenilikçi, çok şey bir şeydi. Bunlar çok etkiliyor çünkü insanı. Hı -hı. Biraz sanatsal bir yanı da var, biraz Hı -hı. görsel bir yanı da var. Yaratıcı tabii. Evet, yani. çok hoştu. Hı -hı. E, vaktimizin maalesef sonuna geldik. Eklemek istediğiniz bir şey varsa... E, şunu söyleyeyim ekleyeyim. ben, yani e, özellikle bugün tabii muhafazakarlık çok tartışılıyor. Yani batıda da çok tartışıldı. E, son olarak dinleyicilerimize e, şunu söylemek istiyorum... Bunun neoliberalizmle olan ilişkisini e, muhakkak e, kurarak ilerlemek gerekiyor. Yani bu çok e, bence belirleyici. Yani bugünün özellikle e, otoriter karakterini, çağımıza özgü 21. yüzyıla özgü o otoriter karakteri anlayabilmek için e, 21. yüzyılın tüm öğeleriyle birlikte e, düşünmek, özellikle neoliberalizmle de ilişkisini kurarak düşünmek. ...gerektiğini düşünüyorum. Bunu Aslında benim dedi. öyle bir sorum da vardı. Biraz o sınıf falan mezunlarına <gülüyor> girmek istiyordum. Ama umuyorum yeni bir kitabınız çıkar. <gülüyor> Yeniden bir araya geliriz. <gülüyor> e, evet. Bu arada biz Nuriye ve Semih için... ...bugün saat 22'de bir sosyal e, medyada... E, ...hareketlilik olacağını duyduk. Tam da emin değilim. yani Şimdi <gülüyor> gelen bir haber. E, eğer böyle varsa dinleyicilerin duyarlılık göstermesini... Gerçekten bu iki insanın kaybedilmemesi çok önemli. Evet kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben çok için. teşekkür ediyorum. E, çok teşekkürler. E, kalan soruları e, programdan sonra sorarız artık. E, sevgili Açık Ferya'da Adli de dinleyicileri. de çok teşekkürler. Görüşmek e, üzere. Bir sonraki Dünya'yı Okumak programında görüşmek üzere. İyi haftalar. Dünya'yı Okumak